A, merhaba Herkese merhaba 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında Damla Özler ve Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Diyerkam başlıyor hatta küçük bir teknik aksaklıkla başladık şimdiden özür dileyelim onun için. Ama bugün Diyerkam bizler için çok heyecanlı çünkü beklenen hemzemin geldi. Sebebi programımız diyelim ilk hemzemin adıyla başlamıştık zaten bu programa daha sonra Diyerkam adını aldık. Ama her şeyin başlangıcı bir uluslararası sosyal fayda iletişimi konferansıydı ve o da hemzemin. Şimdi hemzemin'in dördüncüsü yaklaşıyor ve bugünü bu hemzeminde neler olacak, geçmişte neler yaşandı ve bundan sonra sosyal fayda iletişiminde neler göreceğiz üzerine ayırıyoruz. Rauf istersen bir hemzemin nasıl başladı, ne oldu, neler bitti üzerine kısa bir retrospektif yapalım. Evet yapalım. Ee, öncelikle hemzemin sosyal fayda iletişimine odaklanmış bir e, program. Biz diğer bütün sosyal fayda alanı ile ilgili konuşuyoruz. Sadece iletişim odaklanmıyoruz ama iletişimci olduğumuz için e, biraz onu öne çıkarttığımız doğrudur. Kampanyalara daha özel bir dikkatle bakıyoruz. Ama Hemzemin Konferans e, doğrudan doğruya e, iletişim alanında ortaya çıkmış olan deneyimlere odaklanıyor. Dört yıl önce başladı e, konferans. Bu yıl dördüncüsünü yapıyoruz. E, her konferans bir konuya odaklanıyordu. Birinci konferans sosyal fayda iletişiminin ne olduğuna, sosyal fayda kavramının hatta ne olduğuna odaklanmıştı. Çünkü çok da bu konuda bir e, literatür yok. E, memleketimizde ne yazık ki işte oluşturuyoruz yavaş yavaş üstüne ekledikçe. E, geleneksel reklamcılıktan, geleneksel iletişimden farkları var bu e, alanın burada bir fikri insanlara taşıyorsunuz. Bir fikre kazanıyorsunuz. Bir fikre yatırım yapmaya, ona bağış yapmaya ya da bir meseleyi ortadan kaldırmak için gönüllülük yapmaya ikna ediyorsunuz. Dinamikleri farklı bir iletişim tekniği bu. Bu farklılıkları acaba bir konferans düzeyinde bir araya getirsek, paylaşsak, tartışsak diye düşündük. Bunu birkaç şekilde yapabilirdik. Hani paneller şeklinde yapabilirdik. Yaptık birincisinde, birinci konferanstan bir gün önce Çeşitli tartışma alanları yarattık. O tartışma alanlarında farklı etkinlikler yapıldı. Atölyeler, paneller, konuşmalar gibi. Ama hem zemin konferans konuşmacıların 12'şer dakikalık kendi biriktirdiği deneyimi aktardığı konuşmalardan oluşuyor. Bu konuşmaların hepsi sadece deneyim odaklı olmuyor. Bazen de o alana dair bir teorik birikimin aktarıldığı konuşmalar oluyor. Tam gün, yoğun bir gün geçiriyoruz. Bayağı dolu dolu. İşte sabah dokuzda e, giriyoruz içeriye yani kapılar açılıyor öyle söyleyeyim. E, dokuz buçuk civarı kayıt almaya başlıyoruz. Onda da program başlıyor. Hemen hemen her yıl böyle oluyor bu ve beşe kadar e, sürüyor bu program. Şu ana kadar elli konuşmacı konuşmuş hem zeminde. Altı yüzün üstünde de konuk e, yer almış. Bu yılkilerle beraber 70 konuşmacı civarında olacak toplamda. Evet. İşte bunlarda e, herhalde bir yine her yıl olduğu gibi 200 kadar konuk ağırlarız. Salon kapasitemiz 160 kişilik bir salon... Pera Müzesi Auditorium'unda yapılıyor Her yıl olduğu gibi orayı çok sevdik Oradan vazgeçmiyoruz Hemen kısa teknik bilgileri vereyim ben 18 Aralık 2018 Salı günü olacak bu sefer Hemzemin Konferans Pera Müzesi Auditorium'unda İstanbul'da olacak Rauf'un az önce söylediği gibi Konferansa katılım 3 yıldır olduğu gibi Bu senede ücretsiz Ancak yer kısıtı nedeniyle Mutlaka bir kayıt yaptırmak gerekiyor Bu kayıtla beraber sizin ön kaydınız Alınmış oluyor ondan sonra Sonra kişi ve yer sayısına göre e, kontenjan e, doldukça dönerek geri dönerek e, bilgilendiriliyor katılımcılar. E, nereden başvurabilirim diye merak edenler için hem detaylı programı hem e, Hemzeminle ilgili bilgileri bulabileceğiniz iki temel adres var. Bunlardan bir tanesi www.hemzemin.org internet sitesi. E, bu sitede hem geçmiş programlara ve konuşmaların özetlerine ulaşabiliyorsunuz. Hem genel olarak konferansla ilgili bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Hem de kaydınızı yaptırabiliyorsunuz. Hatta gelen başvurulara bakınca biraz acele etmenizde de fayda var diyorum. İkincisi de Facebook'taki Hemzemin Platform adlı grup. Buradan da hem radyo programımızla Sayfa. ilgili... Evet, hemzemin sayfası. Hemzemin sayfasında aslında hepsi aynı yere çıkıyor. Orada bir başvuru linki olacak. Bu başvuru linkinden başvuruyorsunuz. Yine hemzemin.org basvuru e, bu adres e, sizi bu adrese yönlendiriyor başvurunuzu yapıyorsunuz başvurunuzu yaptığınıza dair bir e-posta alıyorsunuz geri dönüldüğüne dair ama bu kesin kayıt yapıldığı anlamına gelmiyor kontenjanımız sınırlı olduğu için bazı kurumlardan fazla sayıda insan başvurursa telefonla onlarla görüşerek o sayıyı makul düzeye çekmeye çalışıyoruz yani herkesin katılabilmesini her kurumun bir şekilde e, izleyebilmesini sağlamaya çalışıyoruz tabi bu e, aktivistler akademisyenler iletişimciler ...işte öğrenciler gibi kategoriler... ...ayrı değerlendiriliyor yani... ...siz bir kurumda değilsiniz diye onları dışarıda tutmuyoruz... ...öyle anlaşılmasın buradan. Hemzemin Konferans bir danışma kurulu... ...ve bir çalışma e, grubu tarafından... ...hazırlanıyor. Danışma kurulu içinde... ...sivil toplumdan, akademiden... E, ...ve özellikle sosyal fayda alanında... ...çalışan profesyonellerden... ...farklı profiller var. E, çalışma grubuysa... ...bildiğiniz işin hamaliyesini yüklenen... ...grup e, oluyor. E, ve... Bu ıı, sene hemzeminde ne konuşuyoruz? Asıl önemli sorulardan biri sanırım bu olacak. Herkesin merak ettiği. Başarısızlık konuşuyoruz. Başarısızlık konuşuyoruz. Ee, bu seneki hemzemin temasını ıı, biraz da ilhamla... ...startup dünyasının Fuck Up Night'sından ilhamla aldı. Ee, bu gelenek aslında başarı öykülerini paylaşmaktan ziyade... ...başarısızlık öykülerini paylaşarak... ...o deneyimlerden sonuçlar çıkarmaya yönelik. Ee, buradaki sanırım en kritik noktalardan biri şuydu... ...tema ve konuşmacılarla konuşurken onların da... Demoları belirlenirken e, bizim kültürümüzde genelde başarısızlık yerine bir başarı öyküsü başarısızlıkmış gibi kılığında anlatılır. E, en kötü özelliğim dürüst olmam. E, ...tadındadır genelde. E, bu sefer gerçekten başarısızlıkları konuşuyoruz ve konuşmacılarımızın hepsi... E, ...kendi öykülerindeki kendi paylarını anlatacaklar bize. Çünkü böyle bir e, hem öz eleştiri hem de geleceğe yönelik bakışın... E, ...hem sivil toplum için hem de şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk projelerini yönetenler için... E, ...hem de kamu için oldukça e, ilham verici olabileceğini düşünüyoruz. ...yerel ve uluslararası konuşmacılarımız var... Ee... Uluslararası konuşmacılarımız Do Not Smile adlı bir networkten geliyorlar. Bizlerin de üyesi olduğu Uluslararası Sosyal Fayda Birliği ajansları. Avrupa çapında bir ajans bu. Dokuz e, birlik. Dokuz ajanstan oluşuyor. Bu dokuz ajansın dördü gelip bize Avrupa'daki sosyal fayda iletişimi alanlarında nasıl tekezlediklerini, nasıl hatalar yaptıklarını anlatacaklar. Rauf sözü biraz sana bırakayım. Biraz programla ilgili neler var? Senin neler çok ilgini çekiyor? Önümde çünkü benim... Aslında bütün programın bir başlık var. Evet evet bütün programı anlatmak istiyorum ben ee, şimdi hemzemin e, her zaman e, bir açılış konuşmasıyla başlıyor bu açılış konuşmasının e, arkasından biz bu e, başlığı niye seçtik biz bu konuya niye odaklandık e, bunu anlamamızı e, sağlayacak ya da bunu ele almamızı sağlayacak bir konuşma yapıyorum ben. ...bu bir giriş konuşması gibi işte setting the scene falan derler ya öyle bir şey oluyor aslında. Hemen arkasından birlikte çalıştığımız Yaşama Dair vakfın başkanı Mehmet Ali Çalışkan bir konuşma yapıyor. Bu artık gelenek oldu. Bu sefer Mehmet Ali'nin konuşması başarısızız öyleyse varız başlığını taşıyor. Şeyin özellikle sivil toplumun başarısızlıktan korkması üzerine. Yani başarısızlık da bir başarı kriteri olabilir diye düşünüyor... Mehmet Ali ama ben de öyle düşünüyorum. Ama sivil toplum genellikle başarısızlıkları bir birikim olarak görmüyor. Başarısızlıkları hızla uzaklaşılması gereken bir şey olarak görüyor galiba hani genelde zaten başarısız olunan veya eksik kalınan konular üzerine çalışıldığı için bir de o eksik kalınan konuda kendisinin de bir şey yapmaya kalkıp yapamamış olması veya istenilen performansı gösterememiş olmasından korkuyor anladığım kadarıyla. Mehmet Ali'nin bu konuda söylediği çok önemli bir şey vardı aslında. Sadece bir başarı kriteri olmaktan ziyade bir varlık kriteridir diyordu. Ee, sivil toplum başarısızsa gerçekten vardır. Ee, başarısız olduğu zaman e, onu, bir süreç o... yönetiyordur. Evet, Ama... Onu anlatmak istiyorum. Onu konuşmayı <gülüyor> dinleyenler dinlesinler diye düşündüm. <gülüyor> Çok iyi gerekçelendirdiği bir şey var orada. Ben Mehmet Ali'nin konuşmasını heyecanla bekliyorum. Hemen arkasından Ali Erhat Nalbant var. Startup dünyasında başarısızlık öykülerinin derlenip toplanması ve paylaşılması üzerine bir platform oluşturmuş. Onun liderliğini yapmış insanlardan birisi. Kim derdi ki hepimiz bir gün başaramayacağız diye başlığı... Şimdi bir gelenek var startup dünyasında başarısızlıklardan öğrenmekle ilgili. Hatta hani kutsal gibi görünüyor bir nevi başarısızlıklar. Senin başarısızlığın yok mu nasıl yani filan gibi bir şey, bir deneyim biriktirmemiş gibi gözüküyor startuptaki insanlar. Çok rahat konuşuyorlar, çok rahat anlatıyorlar. E, ...işte bir dönerci nasıl batırılır falan gibi e, başlıklarla konuşmalar şey yapabiliyorlar, yapabiliyorlar. Bunun bu geleneğin sivil topluma nasıl aktarılabileceği üzerine akıl yürütmeler dinleyeceğiz Ali Aratnalbant'tan ve Fehmi Ağoduk. hemen ardından Türkiye'de bir e, toplumsal uyum yani community cohesion denilen bir kavram var. Toplumsal uyum kavramı. Bu kavramın e, biraz tarihçesinden söz ettikten sonra Türkiye'de e, yaptıkları iki projenin bu bağlamdaki iki projenin başarısızlığını e, anlatacak. E, Batuhan Ayda Gül gelecek ondan sonra. Bu konuşma biraz diğerlerinden farklı. Böyle iki konuşmamız var diğerlerinden farklı olan. Botanayda Ayda Gül Türkiye'deki eğitim sisteminin bir yapboz gibi e, yeniden yeniden tanımlanmış olmasını, bir puzzle gibi e, sürekli elden geçiriliyor olmasını e, anlatacak bize. Bu sürecin nasıl bir süreç olduğunu anlatacak. Deneme yanılma yöntemiyle öğrenememek başlığını taşıyor konuşması. E, arkasından şöyle Yüce Buyurun'un konuşması var eğitim alanında Batuhan Gül'ün öne çıkarttığı konuştuğu eğitim alanındaki başarısızlığın ve onun bir döngü gibi yani tekrarlayan başarısızlığın çıkışına dair bir deneyim aktaracak. Sonra Pınar Gürer bize toplumsal cinsiyet eşitliğinde özel sektörün durumuna ilişkin bir konuşma yapacak. Yani başarmak ya da başarmamak ya da başarmış gibi yapmak başlığını taşıyor bu konuşma. Galiba konuşmanın başlığından anlaşılıyor ama yani Biraz şeylere değinecek hani siz toplumsal cinsiyet öne alıp dili temizlemeye uğraşıyorsunuz bir şirket buna destek yapıyor sponsorluk yapıyor vesaire ya da doğrudan sahip çıkıyor bu kavrama ama içeride de ücret eşitsizliği sürüyor örneğin kadın ve erkek çalışanlar arasında gibi bu çelişkiler nerede başarı sağlanır nerede sağlanmaz neyi başarı diye ad ediyoruz biz üzerine konuşacak. Steve Conner geliyor. E, onun arkasından gelen konuşmacı. Manchester'dan. Creative Concern'ın ajans başkanı. E, başarmak, pardon, e, açık kalp kampanyası taşıyor başlığı. E, özellikle kampanyaların duyguları görmezden gelmesi e, üzerine gidecek. Ve duyguları görmezden gelen kampanyaların nasıl başarısız olduğuna dair kendi deneyimlerinden örnekler verecek bize. E, sonra Christopher Conings var. Brüksel'den geliyor. ...aynı zamanda DNS'in... ...Dunat Smile'ın kurucularından... E, ...sözcülüğünü... ...sürdürüyor, uluslararası sözcülüğünü... ...sürdürüyor. E, çeviklik... ...üzerine konuşacak, yani... E, ...hızlı hareket edebilen... E, ...bir model sürdürülebilirlik için... ...ne kadar önemlidir, bunu bize anlatacak. Zeki ve ahlaklısınız, peki ya çevik? Sorusunu soracak. Soru yemek molası... ...var. E, ondan sonra... ...tanıdık bir isim geliyor, tanıdık bir ses... ...geliyor kulağa. E, Barış Demiral açık radyoda e, teknik ekipte çalışan Barış e, aynı zamanda bir trompetçi ve e, son albümü Fail Play başlığını taşıyor. Fail Play'i yaparken nelerden geçtiler? Hangi süreçlerden geçtiler? Bize biraz bunları anlatacak. Tabii ki bir de trompet çalacak. <gülüyor> Güzel bir performans dinleyeceğimizi e, biliyoruz Barış'tan. E, arkasından Hasan Deniz babalık üzerine çalışıyor. Anne çocuk eğitim vakfında aç evde. Güzel bir kolektif başarısızlık olarak babalığı ele alacak. Sizin hiç babanız oldu mu diye soracak bize. E, bu da demin anlattığım e, Batuhan Ayda konuşması gibi genel olarak babalık kavramındaki başarısızlığımız üzerine, toplumsal başarısızlığımız üzerine e, konuşacak. E, buna benzeyen bir üçüncü konuşma Tanzi Kandığın konuşması. Türkiye'de bisiklet neden tutunamıyor? İki teker bir ülke başlığını taşıyor. Bize genel olarak Türkiye'nin bisiklet kültürüyle bir türlü halleşememesinin zamanın birinde başladığı ve oldukça iyi e, skorlar olarak görünen bisikletlilik oranlarının e, bugün tatmin edici oranlarda olmamasının nedenlerini anlatacak. Bunun üzerine konuşacak. Arkasından bununla ilgili bir pratik deneyim dinleyeceğiz. Bir başarısızlık deneyimi. Sibel Bülay anlatacak. pazarı bisiklet projesinde neyi başaramadık? ...başlığını taşıyor ve teker dönmedi. E, Güneş'in aydemir... ...bazı dinleyicilerimiz bilecektir. Buğday Derneği'nden... ...ekoaktivist diyelim. E, çok fazla yunvanı var... Bu, ...bu tür insanların hepsinin. E, Güneş'in... ...bak bir varmış bir yokmuş... ...başlığı. Çünkü bir var olup bir yok olan ama... ...var olması gereken, var olması için... ...çaba harcamamız gereken... E, ...bir mesele üzerine bir deneyim aktaracak Çanakkale'de kurdukları bir gıda topluluğunun nasıl çalışmadığını nasıl kurulamadığını e, dinleyeceğiz Güneş'in Aydemir'den ardından İnanç Mısırlıoğlu Türkiye'de mülteci sorunu üzerine bir konuşma e, yapacak bizim derin sessizliğimiz başlığını taşıyor mülteci sorundaki başarısızlıklarımızın toplamını veya e, yerel ya da genel e, başarının kriterinin ne olması gerektiğini e, anlatacak bize bunun üzerine konuşacak Yunanistan'dan bir konumuz var. Ondan sonra Alexander Delianis, Simpraxis timden Yunanistan'dan, e, Atina'da e, ofisleri e, yoğun olarak sürdürülebilirlik üzerine çalışıyorlar. Anlarsa halka malınlar başlığını taşıyor. Konuşması yerelde başarmak üzerine aslında. Yani yerelde başarırsanız ancak başka yerlerde de başarabilirsiniz e, diyor Alexander. Dinleyeceğiz. E, hemen arkasından ilginç bir konu daha var. İleri dönüşüm kutusu fazla mı ilerdeydi başlığını taşıyor. Güven Borça gelecek marka danışmanı. Güven Borça e, Türkiye İleri Dönüşüm Kutusu isminde bir kitabı vardı. E, ve bir, bir projesi vardı. E, proje çok ihtimam görmedi kitapta satmadı. E, ve niye oldu <gülüyor> bunlar diye konuşacak. Türkiye için bir ilerleme modeli bugün nasıl kurulabilir diye soracak. Çünkü o zaman bir ilerleme modeli olarak, bir kolektif ilerleme modeli olarak öneriyordu e, İleri Dönüşüm Kutusu kitabında. Bugün ne olabilir? Yani o gün başarısızdı, bugün de başarısız olur mu üzerine bir e, konuşma dinleyeceğiz kendisinden. Bastian Vandrel nasıl okunuyor? Vandrel. Vandrel evet doğru okumuşum. E, CDS'den e, ajansın adı CDS Paris'ten geliyorlar, Fransa'dan. ...o gösterişli anlatının peşinde diyor ve bize şöyle bir şey yapıyor, uyarı yapıyor. Biz diyor iletişimciler olarak sokaktaki insanın bilgeliğini keşfedemedik diyor. Yani onun bizden ileride olduğunu da anlayamadık. Hep daha gerideymiş gibi konuştuk, daha gerideymiş gibi bir dil kurduk ama... ...onlardan öğrenmemiz gereken çok şey vardı, bunun farkına varmadık. Niye varmadık acaba diyor, yine kendi deneyiminden bir başarısızlık hikayesi anlatacak. Ee, dediğim gibi dolu dolu bir e, konferans her bölümün sonunda daha doğrusu sabah ve öğleden sonra seanslarının sonunda soru cevap bölümleri var konuşmacılara soru cevap yöneltebilecek dinleyiciler ee, yine e, öğle arası dışında iki kez sabahtan ve öğleden sonra iki kez kahve çay e, molaları var yani bütün bu şey sizi korkutmasın her konuşma 12 dakika süreyle sınırlı çıkıyoruz. Konuşuyoruz, iniyoruz, çıkıyorlar, konuşuyorlar, iniyorlar şeklinde giden bir tempo olacak. Hemzemin e, her yıl böyle toplanıyor zaten. Bundan farklı bir e, yöntem uygulamıyor ama hani Hemzemin başlığının altında küçük küçük başka e, yerel etkinliklerde yapmayı planlıyoruz önümüzdeki zamanlarda. Başından beri planlamakla beraber bir türlü bu alanlarda kendi başına hemzemin bir şey yapmadı. Bunun biraz da nedeni yapılmış olanlara katılmak istemesiydi. Yapılmış olanların içinde kendini ifade etmek istemesiydi. Alandaki çalışmalarda ortaklaşmacılığın önemli olduğunu düşünüyoruz biz bu e, meselelerde genellikle. O yüzden e, hemzemin kendine az e, biricik bir duruşu var. O duruşta sosyal fayda iletişimi üzerinden bir duruş ve bir gün süren bir... ...konferans maratonuyla... E, ...bunun üzerinde çalışmak üzerine bir duruş. Şimdi... E, hem ...hemzemin'in hem geçmiş programlarına baktığımızda... ...hem de bu seneki programa baktığımız zaman... ...pek çok farklı alandan... ...pek çok farklı iş kolundan... E, ...ve tematik... E, ...meselelerden insanların... E, ...belli bir bağlam içerisinde... ...bir şeyler anlattığı bir konferans olduğunu görüyoruz. Çünkü hemzemin'in temel kuruluşundaki... E, ...ilk sahip... E, ...deneyim paylaşımı yoluyla ilham verme... ...üzerineydi. Dört e, yıl önce... ...ilk başladığımız zaman konferansa... ...daha iyi bir sosyal fayda iletişimi... ...diye yola çıkmıştık. O günden bugüne... ...aslında epey de yol kat edildi. Sadece... hemzemin değil. Sosyal fayda iletişimi... ...hem bir kavram olarak oturmaya başladı. Hem de bu alanda çeşitli etkinlikler de... ...yapılmaya başlandı. Biz... ...herhalde e, kaçıncı programdayız? Üç geçtik. Ee... Ee, yok, üç geçmedik. İki yüzü geçtik. İki yüzü evet. geçtik. İki yüz e, programdan... ...fazla zamandır her hafta da... Açık Radyo'da sosyal fayda iletişimi meselesi üzerine hem dünyadaki birikimi e, getirmeye çalışıyoruz... ...hem buradaki birikimi arttırmaya çalışıyoruz. Bütün bunlarla baktığımız zaman ilham vermek dediğimiz, deneyim paylaşımı yoluyla... E, ...birbirimizden öğrendiğimiz etkinliklerin farklı bir etki alanı olduğunu da e, görüyoruz. Bu doğrudan bir eğitim ya da doğrudan bir işte burada bunu da alın kullanın diyen bir yapıdan ziyade... ...bizim birikimlerimiz bunlar, diğer ulaşabildiğimiz bütün e, know-how'ı da getirdik, buydun, onlar da bunlar... ...hep birlikte öğrenelim, bizler e, katılımcılarımızdan öğrenelim... ...katılımcılarımız buradaki deneyimlerden ilham alsınlar ve yeni bir takım yollara girişsinler diye düşündüğümüz bir e, yapısı vardı Hemzemin'in... ...bu açıdan e, konsolide ve oldukça da pratik işleyen bir süreci var... Evet, öyle de olmak zorunda. Ben biraz konuya yoğunlaşalım diyorum artık mesela. Artık derken, yani yoğunlaştık da bütün konuşmacılardan söz ettik ama... Hani ...başarısızlık kavramını biz niye e, önemsiyoruz e, kısmına gelelim. Aslında başarısızlığın da bir tür başarı olduğunu düşünüyoruz biz. E, çünkü kimse size o başarısız olurken ortaya çıkarttığınız deneyimi... ...hiçbir zaman sizin içinde yaşadığınız kadar iyi anlatamaz. İçinde yaşadığınız kadar iyi anlatamaz... Bu deneyimin ortaya çıkarttığı şeyi birikimi var olan insan kaynağındaki gelişimi zihin kapasitesinin artışını herhangi bir kitaptan okuyarak öğrenemezsiniz dolayısıyla hakikaten başarısız bir film çekmiş olmak daha iyi bir film çekmek için muhteşem bir deneyimdir ve kendi başına bir insanı yönetmen yapabilir yani başarısız bir filmle yönetmen olabilirsiniz başarılı bir film yönetmeni olmazsınız en fazla ama yönetmen olursunuz artık bir film çekmiş olursunuz çekmiş olduğunuz bir filmle bir sonraki filmi çekebilecek bir networking edinmiş olursunuz içerik edinmiş olursunuz bunu ...bizim yaptığımız, bizim alanımızda çalışan... ...bütün her tarafı aktarabilirsiniz. Paydaş tanırsınız. Bu paydaş zannettiklerinizin... ...aslında karşıtınız olduğunu... ...karşıtlarınız da bir nevi paydaştır ama... ...karşıtlarınız olduğunu belki fark edersiniz... ...bu süreçler içinde. Dolayısıyla bu başarısızlıkların... ...hepsi sizin için... ...aslında başarıdır pratikte. Ne yapacağınızı öğretir size. Ne, neyi yaptığınız zaman... ...yanlış sonuçlar aldığınızı... ...gördüğünüzde... Aslında elemiş oh. olursunuz. Çoktan seçmeli bir sorunun içinde, beş seçenekli bir sorunun içinde iki seçeneği elemek bir başarıdır. Ee, o, o iki seçeneği elemenin bir bedeli varsa o bedeli ödersiniz. Ama son noktada hala bugün yaşadığımız için o bedeller geçmişte kalır. Sonra bugün için yeni e, şeyler oluşturursunuz, yaklaşımlar oluşturursunuz ve geleceğe dair yeni yöntemlerle yeni şeyler yapmaya başlarsınız. Sivil toplum pek bu olayı böyle kurgulamıyor sivil toplum bu olayı tamamen bir e, ...skor tutma gibi yorumluyor sanki. Yani biz bunu becerdik, beceremedik gibi bir yerden yorumluyor. Sadece sivil toplum değil, şirket dünyası da aynı şekilde aslında. Şirketler dünyasında da hem sosyal fayda projelerinde... ...hem de normal e, ticari e, şeyde e, yaklaşımlarında. Ben, ben şöyle bir Biraz fark... da öyle. Ben şöyle bir fark olduğunu düşünüyorum ikisi arasında. Şirketler başarısızlıklarını iyi bir şekilde değerlendiriyorlar... ...ama içeride tutuyorlar. Bizle paylaşmıyorlar. Sivil toplum bir değerlendirme de yapmıyor. Ee, mutlaka başarısızlığın nedeni başka bir şeye atıyor başka bir şeyde olduğunu düşünüyor atıyor derken hani bir kötü niyetle değil öyle olduğunu düşünüyor ya işte devletin bir şeyleri yapmamış olması ya toplumun hazır olmaması ya buna ilişkin muhalefetin çok güçlü olup kendisine izin vermemiş olması falan gibi gerekçeler üzerinden arıyor ama zaten sivil toplum olmak böyle bir şey. Bütün bu gerekçelerin arasında bir şey yapmak demek. Bütün bunlara rağmen bir şey yapmak demek. Bütün bunları da harekete geçirerek bir şey yapmak demek. Yani karşıtını bile bu e, yap, yapman gereken şeye ikna edebilmek demek. Sivil toplum olmak demek. Sivil toplum e, örgütü olmak ya da aktivist olmak demek. E, i̇şin bu tarafına biraz eğilmek istiyoruz doğrusu. Bizim açımızdan buraya bir katkı yapabilirsek, böyle bir çentik atabilirsek e, iyi olacak. Vaktimiz kısa, konular hep çok uzun. Ee, Hemzemin.org e, internet sitesinden hem detaylı bilgilere e, ulaşabilirsiniz hem de başvurunuzu yapabilirsiniz. Ee, Açık Radyo 94.9'da canlı yayında sizlerle beraberdik. Ben e, Damla Özler. Ben of Kösemen, yayın masamızda da Ferhat Kabil vardı. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için başvuranlarla haftaya hemzeminde, başvurmayanlarla ya da kontenjan dışında kalanlarla da diğer kamda buluşmak üzere. Hoşça kalın. <gülüyor> Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.